Hafızayı kuvvetlendirmenin temel yöntemi. Hafızlıkta işe yarar. Eğer yazarak ezber yaparsanız diğer uzuvlarınızı da işin içine sokmuşsunuz ve konsantrasyonunuzu tamamen ota noktada toplamışsınız demektir. Yani bunu da ele aldığında şunu anlarsın. Ezber kabiliyetten çok gayrete bakıyor. Şimdi Zübeyir abinin bir cümlesi var. bana çok şaşırtmış zamanında. Vur. Zübeyir abi böyle hızlı ezberleme değil zahmetli ezberlemenin daha iyi olduğunu söylüyor. Şimdi sonradan fark ettim böyle analiz ettim. Beyin yeteneği çok kuvvetli olan ve hızlı ezberleyen insanlar Ezberleyebildiği bilgiyi teorikte, nazaride kalıyor ama günlük hayatta kullanamıyor. Ama mesela bir cümle bugün öğrendin ve o cümleyi ezberlemekte zorlanıyorsun. Yazdın, çizdin, 3 gün tekrar etmek zorunda kaldın. O 3 gün boyunca sürekli o cümleyle ile olduğundan etrafında gerçekleşen bütün olayları, hatıraları, vakaları, durumları, krizleri, travmaları o cümleye bağlayabiliyorsun ve cümle artık bir anlam kazanıyor. Yani böyle ezberlemek zorunda olduğun bir cümle değil, anlam kazanan bir cümle oluyor artık. O yüzden biraz zahmetli ezber, ezberin kalıcılığını, hatta ve hatta manalaşmasını yani. Asıl mana nedir odur yani? Ezberde mana ne? Bir gaye, bir hedefe gitmek. Onu kuvvetlendiriyor işte. O çok iyi. Hafızanızı kuvvetlendirmek isterseniz harama bakmamak bu işin en başında gelen temel kaidedir. Zira haram nazar nisyan. Yani unutkanlık. Verir. Ne zaman haram sayılan bir şeye baksanız hafıza kuvvetliniz olumlu yönde giderken onu bozacak çok fazla parçayı, partikülü zihninize, hafızalanıza eklemiş zihin fabrikanızı darmadağın etmiş olursunuz. Hafıza kuvvetlendirmek için abur cubur bilgilerden kendinizi kurtarmak şart. İnsan gereksiz kişi ve bilgilerden kurtulduğu anda bir uzlet haline kapanır. Korona virüsü gibi değil mi? Uzlet ne oluyor yani? Artık dışarıda bilgi girişi olmadığından içeriden gelenleri duymaya başlıyorsun. Fıtratına yöneliyorsun. Yani aslına yöneliyorsun. Her şey aslında rücre eder diyor ya. İşte onun sağlayan şey uzlet hali oluyor. Şimdi içinde bulunduğumuz vakada biraz böyle değil mi? Yani kişilerin kendini sorgulaması için. Komedi gibi yani. Filmlerde yazsan millet inanmaz şu an yaşadıklarımıza. Spor salonları kapalı. Tavuk dönerci kapalı. Kafeler kapalı. Kalabalık 50 kişi görseler beraber yürürken döverler ha şu an. Çünkü dünyayı ilgilendiren bir konu yani. Ne geziyoruz Bizim sağlığımızı tehlike alıyoruz diye. Yani. Akıllara zarar bir şey. Herkes uzlette. Artık içine dön. Kainata geliş amacını tam anla ve seni göndereni tanı. Bu manalar var. Başkaları tarafından sürekli hazırlanan ve sunulan bilgilere Esir olmuş birisiysen yani her geçici gündem ile senin de gündemin değişiyorsa ezber yapman çok zordur çünkü hayatına sabiteleri geçirmen imkansızdır. Zira ayran gönüllülerin bardağı çabuk dögülür derler. Gündemden etkilenmeyen diğer bünyeler ise zihin sağlığınızı koruyabilmek için hafifçe yalnızlaşabilirsiniz veyahut yalnızlaştırılabilirsiniz. İnsanlar sizi garipseyebilir endişelenmeyin normaldir hakikat adamının hayatında her zaman bir parça yalnızlık olur. Arada sırada yadırganlığınız da olur ne bu haller diye normaldir endişe etmeyin hakikat adamının hayatında çevresi tarafından anlaşılmamak da hep vakidir. Her yere dağılan hiçbir yerde bulunamaz bir yerde olan ise zihnen her yere kavuşabilir. Konsantrasyonun çok kötü olduğu zamanlar geçiriyoruz. Bazen kabirle ilgili çok çok önemli ve elzem meselelerden bahsediyorum. Kürsüden iniyorum. Henüz ben bile daha anlattıklarımın etkisinden kurtulamamışken birisi birden yanıma geliyor. Tam bir soru soruyor ve daha soruya başlamadan soruyla ilgili bütün dikkatini dağıtacak şekilde... Abi önce bir fotoğraf çekirsek diye çıkarıyor makineyi. Demek bir fotoğraf karesi kabir ile ilgili bir meseleden daha önemli bir hal almış. Yani sıralama böyleyse bizim konsantrasyonumuz ve farkındalığımız bitmiş demektir. Konuyu bir de yemek olarak ele alacaksak kuru üzüm, ceviz, kereviz bunun gibi gıdalar hafızayı kuvvetlendirir diye bahsederler. Ben bir de hadiste çörek otuyla ilgili geçen bir beyan var. Beni benden alıyor. Çörek otu ölüm hariç her şeye devadır diye geçiyor. Yani benim anladığım kadarıyla Allah azze ve celle çörek otuna inanılmaz bir etki ihsan etmiş ve çörek otta sanki böyle anlayabileceğimiz dilden nanoteknoloji var. Ben yaklaşık 4 ya da 5 yıldır düzenli bir şekilde kullanırım çörek otunu. Uyku saatini 5-6 saat tutmak ve sabahın erken saatinde hele hele sabah namazından sonra okuma yapabilmek kadar zihni durutan hiçbir şey yoktur. Ben buna ne basalır ara vur? Barnak basıyorum ben buna. Böyle bir şey olamaz ya. O sabah namazından sonra iki sayfa oku. Ya bütün gün o iki sayfa okudunla gidiyorsun. Ama böyle günün kopuk saatlerinde bir sürü mesele oku. Tam o böyle senin beyin midende sindirilip kalpteki iman potanda erimeden gündemini dağıtacak bir sürü olay denk geliyor. Telefon çalıyor, fatura oluyor, arkadaşın geliyor, işin oluyor, başka bir şey atına geliyor ama sabah namazı saati öyle değil. Alem sükut etmiş. Sadece Rabbinle her okuduğunla bir ilişki kurabiliyorsun. Derler ki sabah saatlerini bir insan... Hangi saha için kullanırsa o sahada bir söz sahibi insan olur. Öyle diyorlar. Bir alanda derinleşmek istiyorsan onun vakti sabah namazıdır diyorlar. Ezber yapma kabiliyetine sahip kişiye sorulacak en önemli soru da şudur. Azizim sen bu ezberi yapacaksın ama amacın ne? Mesela bir asiklopediyi ezberlesen ne olacak? Aynı ezberi benim bilgisayarımda yapabiliyor. Hem de acıkmaz, susamaz, bıdı bıdı etmez, dırdır etmez. Demek ezberde hedef hikmettir. Eğer hikmet yoksa ezberin fazlalığı eşkıyaya silah vermek gibidir. Öyle olmuyor mu? Mesela Kur'an ne diyor kitap yüklü? Merkep diyor değil mi? Eşek diyor yani. Okyanusta çok yol yapmak, limana varmak manasına gelmez. O yüzden bir insanın hafızalasına bir sürü bilgileri alması onu kullanabildiği manasına da gelmez. Biz şehrin içerisinde gece vakti yıldızları göremeyiz. Bunun sebebi yıldız olmadığı değil, ışık kirliliğidir. Aynen öyle de işimize yarayan bilgiyi bazen bulamıyoruz. O bilgi bizde olmadığından değil, bilgi kirliliğinden dolayıdır. O yüzden bir insanın kullanmayacağı ve hikmet dışı bilgileri sürekli ezberleme çabası o insanın hafızalasına zarardan başka hiçbir şey vermez. Zihnin inşaat metodunda konsantrasyon var. Mesela çok uzun bir beyit okuyorsun veya zihnen tefekkür ediyorsun bu uzun beyti. Burada sürekli sen bilgiyi inşa ediyorsun. Şimdi bu bilgi inşa esnasında kısa süreli geçici şeyler. Mesela yolda giderken araba plakası okuma ve ezberlemeye çalışma. Zihnin mahvediyor. Neden? Çünkü ciddi bir inşaada bulunurken kısa süreli ve geçici bir bilgi gelip onu karıştırıyor, berbat ediyor yani. Kıvamı bozuyor yani. veya böyle sürekli sosyal medyada şuna baksana yani 10 saniyede 20 tane bilgi girişi oldu belki. Bizde ne var mesela? Kısa süreli bellek var. Ondan öncesinde ne var? Duyusal bellek var. Duyusal bellek günde takribi 10 ile 20 milyon arası bilgi girişi oluyor yani. Tabi hepsi dikkatimize çarpmıyor ama. Şimdi burada sürekli sen o inşa ettiğin bilgilere zarar veriyorsun. Bir araba plakası okusan gene ona giriyor. Bu yüzden kısa geçici şeyleri okumak zihindeki hafızaya biraz zararlı olabiliyor. Evet, madem hafızadan konuşuyoruz, onun zıttı unutmaktan da konuşmak zorundayız. Hayırlı şeyleri size unutturan etkenlerden bir tanesi de şeytan olabilir. Bu yüzden sürekli bunun zıttıyla muamelede bulunsak, yani hayırlı şeyleri hatırlamak için hayırlı şeyler zikretsek, şeytanın unutturma politikasına karşı bir mekanizmada bulunmuş olabiliriz. Peki ne olabilir bu hayırlı bir şey? Salavat çekmek sürekli mi sürekli salavat çekmek şeytan hayırlı bir şeyi size unutturmak istiyorsa siz de hayrı çağırarak buna mukabelede bulunabilirsiniz